Günaydın. Geçtiğimiz haftalarda duyurduğumuz bazı kampanyaları hatırlatıp nasıl daha başarılı kampanyalar hazırlanır sorusunun cevabını arayacağız bugün. Ülke olarak her gün demokrasi kelimesini sıkça duyuyoruz. Peki demokrasinin sağlıklı uygulanması için gerekli şartlara sahip miyiz? İşte bu soruyu soran ve ana muhalefet partisi CHP'den talepleri olan bir kampanya ile başlıyoruz güne. Ümit Kumcuoğlu tarafından başlatılan imza kampanyasının muhatabı Cumhuriyet Halk Partisi. Kampanyanın talebi ise yerel seçimlerde belediye başkanı adaylarının seçmenlerin oylarıyla seçilmesi yani ön seçim yapılması. Bırakalım detayları Ümit Kumcuoğlu açıklasın. Yaklaşan yerel seçimlerde CHP'nin aday belirleme sürecinin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 seçmenlerin tayin etmesinin faydalı olacağına inanıyorum. Fransa, İtalya ve Yunanistan sosyalist partileri son yıllarda bu tür sistemleri benimsedi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eyaletlerin çoğu da on yıllardır açık ön seçimi başarıyla uyguluyor. Yeşiller Partisi de açık ön seçim uygulamasını Avrupa çapında yapıyor. Daha önce pek çok ülkede uygulanan bir sistemle CHP belediye başkanı aday belirleme sürecinde açık ön seçim sistemini kullanabilir. Fransa Sosyalist Partisi'nin 2011 yılında gerçekleştirdiği ve 3 milyona yakın vatandaşın katıldığı açık ön seçim modeli alınabilir. Bu modelde tüm seçmenlere en az 2 lira bağış yapmak şartı ve parti ilkelerini içeren çok kısa bir metni imzalamakla kendi yörelerindeki CHP adayını belirleme sürecine katılma imkanı tanınabilir. Böyle bir hamleyle yerel yönetimlerde seçilecek adaylar halkın seçimi doğrultusunda belirlenecek. Böylece hem CHP teşkilatına canlılık gelecek hem de seçimlerin ciddi bir provasının yapılması ve en rekabetçi adayların belirlenmesi sağlanacaktır. Siz de kampanyaya imzanızı atarak CHP'de belediye başkan adaylarının seçmen tarafından belirlenmesi talebinizi CHP'ye iletebilirsiniz diyor Ümit Kumcuoğlu ve Aklındaki fikri tane tane açıklıyor. Bakalım muhataplar ümiti ve bu kampanyayı destekleyenlere kulak verecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Kampanya hakkında detaylı bilgiye change.org/taksim, change.org.taksim.chp açık ön seçim adresinden ulaşabilirsiniz. Isparta'dan bir haber var sırada. Isparta Valiliği ve İl Özel İdaresi'ne yönelik başlatılan kampanyanın talebi, Akdoğan Köyü'ne çocuk parkı ve futbol sahası yapılması. Kampanya başlatan Oğuz Çiftçi, Isparta İrdir Akdoğan Köyü'nde yaşamakta olan gençler ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için köylerine çocuk parkı ve futbol sahası yapılmasını istiyor. Oğuz'un başlattığı imza kampanyası hakkında detaylı bilgi ise change.org taksim Akdoğan Köyü adresinde. Bu konuya el atacak bir yöresel bağışçı da vardır belki diye düşünüyorum doğrusu. Çünkü böyle bir parkı ve futbol sahasını yapmak isteyecek o köyden çıkmış insanlar da muhtemelen vardır. Şimdi de sıradaki kampanyamızın muhatabı yapı kredi yayınları kampanya başlatan Derya İmer. Talebi ise Türkçe Harry Potter kitaplarının ciddi olması. Diyor ki, kitaplarımızı yırtılmadan, yıpranmadan defalarca okumak ve yıllarca saklamak istiyoruz. Bu nedenle Türkçe yayın hakkı sahibi YKI'nin ciddi baskılar yayınlamasını talep ediyoruz, diyor Derya. Ne güzel kitaplara değer vererek insanların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 Ne yazık ki çoğu aç ve susuz. Onların da onlara el uzatacak insanlara ihtiyacı var. İmza kampanyası hakkında detaylı bilgi Change.org Taksim beslenme üniteleri adresinde. Pek çok farklı kampanya örneğinden sonra şimdi gelelim iyi bir kampanya nasıl olmalı sorusunun cevabına. Kampanya kurgulamak son derece kolay ancak yine de dikkat edilmesi gereken bazı basit noktalarla Bunların başarı şansını arttırmak mümkün. Bugüne kadar paylaştığımız örneklerde gördüğünüz kampanyaların ortak özellikleri kimi, neyi, nasıl istediklerini ve nedenlerini net bir biçimde açıklamış olmalarıydı. Bir imza kampanyasını başarıya hazırlayan ilk adım talebinizin net ve elde edilebilir yani ilk bakışta mümkün olmasıdır. Hepimiz oturduğumuz yerden dünya barışı, açlık bitsin gibi taleplerde bulunabiliriz. Ama savaşların ve açlığın bitmesi için somut bir değişim yaratacak daha küçük talepleri kurgulamak çok önemli. Bizi barışa götürecek, açlığın bitmesine götürecek ne gibi adımlar atabiliriz? Daha sonra muhatabımızı belirlememiz lazım. Yani bu adımı kim atacak? Bu değişimi gerçekleştirmek kimin elinde ve yetki sorumluluğunda? Bu çok önemli. İşte kampanya ona yönelik açılacak. Sırada ise neden sorusunun yanıtı var. Bu değişimi neden talep ediyorsunuz? Bu bölümde öylesine net ve gerçekçi olmalı ki konuyla hiç ilgisi olmayan birisi dahi bu sebepleri duyduğunda okuduğunda sizi anlamadı ve destek vermeyi istemeli yani ikna edici olması lazım. Bu üç soruyu neyi kimden neden istediğinizi açık ve net bir biçimde ortaya koyduğunuzda kampanyanız hazır. Geriye bir tek... İmzalar atıldıkça muhataplara gönderecek dilekçe metnini mektubu yazmak gelir. Bu metin kampanya metninin anlatmak istediklerini özetleyen ve muhataplara hitaben yazılmış taleplerden oluşur. Bu öğelerin hepsi tamamsa başlatabilirsiniz kampanya ama daha da güzelleştirmek elinizde. Mesela bir kampanya görseli koyup burada sorunun ya da çözümü işaret eden fotoğraflar konabilir. Yine kampanyanın Twitter paylaşımları için başlığınıza bir hashtag etiketi ekleyebilir. Varsa muhataplarınızın doğrudan Twitter hesabını bile başlaka katabilirsiniz. Böylece kampanyanız tweetlendikçe muhatabınıza da bildirim gider, çözüm de daha hızlı gelir. Bu arada kampanyanızla ya da konunuzla ilgili çıkan haberleri de eklemeyi unutmayın. Twitter'da önemsediğiniz ve kitleler üzerinde etkili olduğunu düşündüğünüz kişiler de kampanyanızı tweetlerse hemen o tweetleri destek ekle bölümüne eklersiniz. Böylece onların desteğini de göstermiş olursunuz. Kampanyanıza toplanan imza sayısı arttıkça belli aralıklarla imzalayanlara mesaj gönder seçeneğini kullanarak da destekçilerinize doğrudan ulaşabilirsiniz. Bunu mutlaka atlamayın ve destekçilerinize kampanyanızdaki gelişmeleri burada duyurun. Aynı zamanda onlardan paylaşmalarını da isteyebilirsiniz. Bu mesajlarınızla paylaşmalarını istediğiniz takdirde onlar sadece bir imza atan kişi olarak kalmazlar. Aynı zamanda kampanyanıza destek de sağlayan Birer kampanyacı olarak da çalışmaya başlamış olurlar. Böylece kampanyayı daha çok benimserler. Evet, bütün bu anlattıklarımızı ve daha fazla ipucunu change.org.taksim.tr, Taksim Rehberler adresinde Türkçe olarak bulabilirsiniz. Kampanyanızı daha başarılı yürütmek için burada pek çok ipucu var. Görmek istediğiniz değişimi yaratabilmeniz dileğiyle esen kalın. Şimdi. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan dostumun Ulgar Özeskün.